Ben böyle bıçak sokamıyorum. Nasıl sırdın beni? Ha? Korunca mıydı acaba? Kur'an ayetlerinde erkekler için çok güzel eşlerden bahsediyor. Peki ya hanımlar için ne var? Olayı biraz parça parça bakalım. Şimdi öncelikle genç erkek kardeşler sürekli teşire maruz kalıyor. Yani bir şeyleri biraz öyle bir ortam var maalesef. Görmek zorunda kalıyor. Şimdi teşire maruz kaldığından dolayı süreçleri biraz zor geçebiliyor. Ve bu yoğun geçen durumlarda aslında çok ürpertici bir şey var. O erkeklerin bu zorluklardan sonra ahlaksız da olabilme durumu var. Teşire maruz kalıyor dayanamıyor ve ahlaksız oluyor. Bu silsile, bu sıralama böyle giderse çok ciddi bir ahlaksız kitle olabiliyor erkeklerde. İslam ise bu konularda olabildiğince korumacı. Yani hem bayanı muhafaza ediyor hem de erkeğin bu teşhire maruz kalmamasını sağlamaya çalışıyor. Mesela evinize biri geldiğinde bile hanımınızın durumuna kadar o kadar olgun düsturlar içeriyor ki İslam kişilerin böyle şeylere maruz kalması engelleyici bir durum oluyor. Sonra erkekler için birden bir bakıyorsun bunların evet. tam tersi bir erkek için cennette bahsediliyor. Genç adamların sınırları yok ve oldukça güzel eşleri var cennette. Şimdi böyle ahirete imanına kuvvetli bir genci ben hayal etmenizi rica ediyorum. Yani bu genç tabii ki ne olacak? Bir ahiret var. Kısa bir süre sonra gidilecek bir alan var. Bir meclis var. Hesap verilecek sahneler var. Gözlerini ciddi manada sakınır. Ahirete bunun hesabıyla gitmekten korkar. Düşsene o erkek kardeşimiz gözlerine tesettür çekmiş şekilde yürürken giyinmiş olduğu anlaşılmayacak derecede giyilmiş birisi usulca yanına yanaşıyor. E birden yanına ya yanaşıyor. E baksan olmaz, bakmasan olmaz. Yani bakması olmaz derken bakma yani şey manada diyorum hani değil mi? Çok güzelsin, dikkatini çekiyor, ilgini çekiyor ya o gencin bir şekilde motive edip o arkadaşa bakmamasını kendinde oluşturması lazım. Peki sizce bu motive cümlesi ne olabilir? Bence kesinlikle gözü yerdeyken şu cümleyi kalbiyle inanarak söyleyebilir. Bakma be Mehmet'im, nihayetinde Allah sana daha güzelini vaat eder. düşün hormonları bak bak bak bak diye yalvarıyor abi olur bak bir kere bak arkadaşının adı günah benim kurban olayım bak hormonlar yalvarıyor orada hayaller sınırlarından taşıp zihninde film çekiyor yani bunların hepsi bir bayanın yanına yanaşması belki de yani giyinmiş bir giyinme belli olmayan bir bayanın yanına yanaşmasıyla belki oluyor bunlar rümei şeytaniyen löp, löp, löp, löp atıyor şeytan oradan bağırıyor bir kereden ne olacak sadece bir kere bak sonuçta zina etmiş olmayacaksın ya değil mi diyor bütün arkadaşlar ona vebalı gibi bakıyor böyle bir durumda. Kız arkadaşın mı yok? Ne? Kızlara mı bakmıyorsun? Yoksa senin tercihinde sorun mu var dostum diyor. Böyle bir durumda neye güveneceksin biliyor musun? Kendini koruduğun bütün günler için haydi şimdi serbestsin. Vadine güveneceksin. Şimdi böyle tasvir edince insanı şey diyor ya biraz abartıyor musun? Ya bu erkeklerin hepsi esnaf hayvan mı ya böyle anlattığın falan? Ya lütfen biraz psikolojide bakın, biraz sosyal hayatınıza bakın. Bir tane bayan geçerken etrafımızdaki bütün esnaf abilere bakın. Bak kafaları böyle gönyeli gibi nasıl oynuyor. Ya maalesef bu şekilde yani. Sistem bu şekilde gidiyor. O yüzden e, şuuru yerinde erkek kardeşlerin kendini koruyacağı belli başlı noktalara tutunması lazım. Mesela mesela şu ayet. Gibi. Kadınlar, oğullar, yük yük altın gümüş salmaatlar davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterilir. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katıdır. Şimdi erkek kısmını anladık. İşte ödülleri var. Bunlara tutunsunlar mı? Tamam Mehmet kardeş haklısın tutunsunlar da. Yani bayanlara niye haksızlık var? Şimdi onlar alıyor. Bayanlara ne var arkadaş akırette? Bir erkeğe birçok eş veriliyor mu? Evet veriliyor. Ben de istiyorum. Ben de bayanım. Bana neden verilmiyor? Hadi bakalım Allah hikmetle. Hadi bakalım sen şimdi bir dinle beni. Bak yüzer tane ergen kız ve erkeği buluyor. Ve ki lütfen benden bir şey şey arzula. Sana hemen vereceğim. Erkeklerde tarihte, savaşlarda bile görülmemiş muazzam bir fikir birliği olacaktı. Çünkü hepsinin neyi istediği belli yüzde yüz aynı şey isteyecekler. Mesela bayan kardeşlerin cevabında ortak bir şey göremeyeceksiniz. Birçoğunun cevabının konuya göre değişilebilir, açık kapılı cevaplar olduğunu göreceksiniz. Mesela kariyer isteyen olacak, anne olmak istiyorum diyen olacak, ben pembe bir tane atla sahilde gezmek istiyorum diyen olacak, kaniş köpeği olsun bir tane hayat bana yeter. Ya o kadar muhtelif şeyler arzu edecekler ki yani böyle iki tanesinin beraber uyuşturu çok zor göreceksiniz bayanlarda yani zihinleri biraz böyle çalışıyor yani anladığın şu erkekler aslında tek çeşit yani kitapları kadınlardan fazla seven erkek çok fazla tanımayabilirsiniz tanırsınız da bir dikkat <gülüyor> ama kadınlar öyle değil yani çok ciddi manada zihinleri inceci, müdakkik derecede çalışıyor. Konjüktüre duruma göre farklı şeyler isteyebiliyorlar. Şimdi şurası çok önemli bir ayrım olacak bizden. Erkeklere ne verilecekleri söylenmiş bir Kur'an'da? Evet söylenmiş, sıkıntı yok. Bayanlara söylenmiş mi? Hayır. Ve bence bazen sessizlik konuşulan bir şeyden çok daha kıymetlidir. Yani Allah Azze ve Celle erkekler için neler vereceğini söylemiş ama hanımlarınkini mahfuz, saklı tutmuş. Bu, bayanlara Ödül yok demek değil, verilecek olan ödül de ötesinde demek. Bak Kur'an'da dikkat edin, bazı amellerin karşılığı betimlenirken bazı amellerin karşılığı ancak Allah'tandır diyor. Yani dünyada bunu algılayamazsın, bir şeyle ya buradan hayale çıkayım, işte bunun gibi mi diye düşünemezsin. Bir parçasını yakalayıp tüme varamazsın. O yüzden ancak Allah'tan inan, sabret ve gör manasını veriyor. Demek dünya tasviriyle algısı mümkün olmayan zevkler ve lezzetler gelecek. Yatlar, katlar, eğlenceler, hamaklar. Bunlar değil, tasvirleri yok. Ne göz görmüş, ne kulak duymuş. İşte bayanların ödülü tam da mahfuz kalmış kelimelerin ötesinde olan ödüldür. Erkeklerinki bu şekilde söyleniyor. Bayanlarınki saklı kalmış diye erkekler ahiret cihetiyle sizden üstün diye asla algılayamazsınız. Hatta düz mantık bakarsak sizin saklı kalmışların madem tasviri yok bizim söylenmişlerden üstün bile olabilme ihtimali vardır. Ya bu düşüncelere sahip bir bayan bunu takıntı ederse mesela şunu bile düşünebiliyor yani Allah herkese belli başlı noktalarda yani erkeklere nasıl bir cennet vereceğini söylemiş ama benimki sınırlı saklı kalmış E şimdi ben estağfurullah aşağıya ya o gireceğim cenneti beğenmezsem Endişe etme kesin beğeneceksin Çünkü senin beğenmeni yaratan beğeneceğin cenneti yaratanla aynı Rahat ol sıkıntı yok bizde baboş sıkıntı yok tamam mı?